재미met hurting. De bütün kâdirden de, dîvizinden de, bu var biliyorsunuz söylemiştim size eskiden de. Bunu kıymetlendirip durup benim esmamın güzelliklerini ortaya çıkaran hakiki kayıb inananlar yani yeminuna bilgeli ki size imtiyaz başını koyanlar onlar da bambaşka bir şey, tecelli edersin. Yapmayanlar yapmadıklarının cezasını görürler. Bir adam dese ki ben yemek yemeyeceğim. Cezasını kendi görür, zayıflar, hasta olur, gider diye. Bir adam hasta olsa ben benim doktora gitmeyeceğim, ben kullanmayacağım çünkü Ayeti i Kerime hasta olduğunuz zaman tedavi oluruz, ederdir bu İslam'da. İnat etmek münafıklıdır. İki <gülüyor> defa inanırsam münafık demek Allah'ın inkara bilmeden ayak basmış adam demek. ne olurmuş? Yıkın. Bir şey Hava yukacağına bunu yuk. Söyleyin boş zamanlarımızı etrafınıza şöyle okuyun. Bunlar insanın, insanın tefrikaya, münafıklığa gideceğinden kurulur. Allah bunu büyüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bile sihir yaptılar. İbrahim Aleyhisselam girdi. Başarılı, mutlu, mübarek bir istek zaman Allahumma erke ey başladı İbrahim Aleyhisselam ayeti kerimeti konuşuyor. El teken Arapça'da el teken. Ensun la maks demek. Ensun hani errep Allahumma erke seni efsunlarım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efsunlar bu ayeti kelimeyi evet. bunları Rabbim ne okuyayım üstüne işte. ne çıkar demek o ne çıkar demek lazımsa ben deme. lazımsa bayrağı belim açmam lazım. Doktorum, suyum, buyum vesaire. Bayrağı benim elimde oldu. Ben diyorum, ikin içinde bir şey var. Ne varmış? Burada söylenmez. <gülüyor> Sen ne <de gülüyor> varmış? Elkadan kurtarıp ama evet, sabah dan akşam kadar da Gulen Ozu okunmaz. Günde 2-3 O hatırına geldik. Ama ben illa yapacağım. O zaman çıldırırsın. Her şeyin ifradı İslamiyet'te haramdır. Haram demek verilen uzunun haretini açıkmak demek. Efendim işte bir rokka eşmek. Yok efendim ben onu rokka yiyeceğim. Olmaz. Yokuz bile yemez 10 rokka. İtidar. Bizim gibi işte bulduk diyor Allah'a mahallet. Bulduk ya. Yarın ahirete gittiğimiz zaman çıkacağız. hesaplar mezaplar, makineler falan, defterler, uuu kıyamet. Katipler işleyecek, hepsi işleyecek. Bakacağız, ginerken. Hadi git cennet. Biz olan cehenneme. Cehenneme gitmek de büyümez izlenmekti. Gerçi insan olmeyene men lem la ya'rifu <gülüyor> kadre insan İnsan olmayan insanın kaderini bilmez. İnsanlık hikayenin yar üzerinde maymunlarda duruyordu. cennete. Eee ben zaten yaptıktan sonra Allah söz vermiş cennete gideceğim. Bunun kıymeti neresi? Bana bir ihsan mı yapıyordun? Şunu şunu şunu şunu şunu şunu, şunu yaptım kahretme bir cennete gideceğim. Cehenniye azap görmüyoruz. Su, su su su su edepsizliği de yapıyordun cehenneme gidersin. Burada Allah'ın ihsanı yok Ayet-i Kerime'de söylüyor, çok dikkat buyurun, ihsan başka bir şeydir. Yine bir hadis kutbide bir insanın biri, müminler bizim gibi bir müminin içimizdeki gibi birisi ahirete intikal etmiş. Hesaplar görülmüş, bunlar gelmiş huzur-u Elekler Melekler demişler ki, ya ilahi bu kulun teşemiz, hiçbir lekesi yok. Sahi mi? Yok efendim muhazer. Kulda çıkmış ya Rabbi Ben emirlerini yerine getirdim. Kanunlarını yerine getirdim. Peygamberimin söylediklerini yaptım. Cina yapmadım. Haram yemedim. Bütün emirlerin yerine geldi. Namussuzluk etmedim demiş. Ya bak ellerime sabirine ala musul ya benam ya düş parmakta diyeceğiz evet ya rab iterken mezeller bak ya Allah cenabı Allah pek iterken sen katır cennetine ama kulun ellerin bomboştu dolduracak Allah'ın ihsanıdır. İhsan namaz kılmak, oruç tutmak, haram yememek, kıymet yapmamak, efendim su kadar ibadet yapmak, hacca gitmek, şunu yapmak, bunu yapmak, öteki cani yaptırmak, köprü, yo yo, yo yo yo yo, ihsan gelmez. İhsan Allah'ın seçkin kullarına gelir. Bakınız şimdi oradan güneş gibi. güneşin yedi rengi vardır, bir billur getirirseniz billurden geçti mi renkler görünmeye bak. Onun için Allah'ın ihsanı maayyen kullara vurur. Ama efendim biz, bizde de var, sen de menzurun oğlum, hepimize gelelim. İhsan geldi mi ihsan demek Allah'ın nuru bir insana tecelli yapmasıdır. Onun geldi mi, göbek at oğlum. Gitti kurtuldu. dünyada konmaz. Çünkü bunu verdiği insana gel almam diyor Cenab-ı Allah. zamanlar gelecek diyor Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerim'de. Erken burnu yukarı kalkacak. Kibir haline gelecekler. Kibir bana aittir. El-Mütekebbir esması bana aittir. Ben kuluma da el-Mütekebbirlik, kibirlik verdim ama benim karşımda benimle yarışa çıkmasın hududu dahilinde verdim. Onun tahammülünü, onun bana karşı bağlılığını ösmek için derdi. Onun için kim de tecelli ederse bu şey ihsan o bana başka bir insan. İhsan kim de tecelli ederse o adam hayırsever Hayır Hayırseverlik, gömertlik, Toplumseverlik, cemiyetseverlik, insanseverlik değildir. Bunlar takdir edilir. Cömer insan her şeyini verir. Cami yaptırır, köprü yaptırır, bilmem efendim yaptırır, hastaneler yaptırır. Bu hayırseverlik değil olur. Bu insanseverlik, toplumseverlik, kömerlikdir. Hayırseverlik bambastır. Allah'ın ilk ya mütecelli eden kullarında tecelli. Hayırseverliği tarif etmeye isyanlıklar. Verdiğini geriye gidiyorsa giden yer bilmeyecek kimden geldiğini. Verilen yerden yardım edilecek adama gittiği zaman o da bilmeyecek nereden geldiğini ki küçülmesin ki. Genler küçüklük, bayağı iyilik hissi hissettikleri zaman küfre girerler nazallahu anh. Şu kapıda dilenenlerine ne bizi küfür Vallahi de bizzai bu kü kümsudan aşağı indir. Çünkü Allah'ından başka tarafa el uzatmak İslam değil. Haklarda var bazıları. Allah rızası. Yok da bit yerde oturmuş gidip yerinde Allah'ın ismini alıyor. Geçen adamın cebinde para yok. Allah için canını verir. Sen ne de o Müslümanın? kalbini. Onun için aziz cemaat, aziz Müslümanlık hayırseverlik yaptı durur Bunun için de hapsedilmiş. Bugünkü dünyada hayırseverlik şu var ya erkeklerin kimisinde binlerce beş yüzlerse bir şey yok. Belki 10-15 liralar. Buna hapsedilmiştir. Hayırseverlik hani hanıçhiler verdi, Bozuk para cüzdan. Ha ondadır. Hayırdır. Hayır. Aslında hayır severlik şimdi dünyadan kalkmış. Hayır severliği efendim tarihe koydum. Ben tarihe demem. Yarın size bir hadise anlatacağım. O hadise hayır severliği izah Bundan 28, 27 sene evvel. kaç sene oldu? Yerince belirtiyorlar. Ha? Aşağı yukarı 26, 27 sene oluyor. <gülüyor> Bulunduğum yerde zenginlerden aldık yanımızda iki adam, bir de torba gittik evlili işte ha ha şöyle. 90 bin kişi oldu Erzincan'da, haa şakası makası yok. Para topluyoruz, topladık. Bir buçuk saatin içinde 14 bin lira topladık o zamanın parasıyla. Tabi ben lakırt açtım torbaların ağzını, şöyle şöyle şöyle, şöyle şöyle. Hemen bankaya telletti. akşam üzeri güneş batıyor eve küçücük bir evde kalıyor. Abdestim de varırdı bir de evden okunuyor camide yakın. İnamak sileyim de. Üç zekası kıldı selam verdik. Kalktık iki son zekat sünnetine. O da bitti. Ellerime kalktım. Kapı tak tak tak tak tak tak vuruldu. Zaten kapıda şöyle. Hanım gitti aydı. Biz çocuk mu? 11 yaşlarımda. Çok dikkat edin Azizcim'e. Bunu ben hiç kimseye söylemem. Ha şimdi bak kaç senedir ağzıma geldi de şöyle. Tamam. Doktor Bey evde mi? Be, Duyuyorum. Dedi. Evde oğlum dedi. Kalktım ben. Hemen yüzüme. Buyur evladım dedi. Bir zarf sevgilim. Bir üstü yazdı Kapalı. Doktor bunu babam gömdü. Elime verir vermek karşı Yani o kadar çocuğun çiymazını bile kafama nakşedemedim. Başkın İçinde hala taklarım o mektubu. Bir üzerine çizgılı böyle mektep çocuğu yazısıyla herhalde babası söyledi, bilmiyor, yazı. Doktor Bey diyor, ben diyor, bir işliyim. Yedi senedir tercihim diyor. Beni hiç siz görmediniz diyor. Hiç bir yerden gelirim yok diyor. Bir karım var bir de bu mektubu getiren o lazım Ya yemek buluyoruz ya bulmuyoruz. O kamazın evine erdin ki yardım etsin. Varız lazım. Yastığımın altında dedi elli kuruşum verdi. Onu da zarfın içine koymuş. Kimseye söyleme Allah rızası için. Bu hayır da benim bu çorbanın içinde benim de tutun bunu ne olur diyordun? Aha hayır bu. Olur. Bundan güzel tarif, hayrın tarifi yok.